محمد نستعين من شرور الله فلا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منه ما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين يتساءلون به الارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم وما يطيل الله ورسوله فاز فوزا نظيما اما بعد فعباد الله ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Şerl Umuri muhdeşatı ve her muhdeşat bir dâ ve her dâğat zâllal ve her Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, tevît ilmi ile alakalı kaidelere devam ediyoruz. Geçen ders dört tane kaydı aldık. Bu ders inşallah. Beşinci, altıncı ve muhtemelen yedinciyi alacağız. Hep söylüyoruz. Her ilmin bir usulü var. Her ilmin bir usulü var. Bu usul, özellikle İslami ilimlerle özdeştirildiğinde, bir arada düşünüldüğünde, akla üç ilim gelir. Nedir? İşte tefsir ilmi. Bunun bir usulü var. Usul tefsir dediğimiz. Değil mi? Hadis ilmi, onun bir usulü var. Usul hadis dediğimiz ya da işte mustala. Yine ne var? Fıkıh ilmi var. Onun neyi var? Usulü var. Usulü fıkıh dediğimiz üç tane ney? Meşhur, usul. Bu üç ilimle alakalı. Hem tefsir, hem hadis hem de fıkıhla alakalı. Hal böyle olunca genelde usul ilimleri bu üç ilimle ne yapılır? Özdeş görülür. Halbuki eskiden medreselerde mantık dediğimiz bir ne vardı? İlim dalı vardı. Mantık, felsefe değil. Mantık işte bu üç usulünde aslında neydir? Kaynağıdır, temelidir. Özellikle kendini usulü fıkıhta gösterir. Nedir mantık? Nedir mantık? Ha, bir örnek verelim, daha iyi anlarız. Şevri Selim şu sözü. Nedir o? Sahih akıl asla neyle çelişmez? Sarih akılla çelişmez. İşte bu mantık kuralı. Sahih nakil yani bize sahih kanallardan gelmiş ney? Vahiy. Neyle çelişmez? sarı Açık akıl. Neden etkilenmemiş? Hevadan, bidatten, hurafeden, şirkten etkilenmemiş. Mesela Nisagur'un yaşlarının aklı. Ya da işte Uzun Gölde, Trabzon Uzun Gölde, Dağ Köyü'nde yaşayan bir teyzenin aklı. bunlar ne yapmaz? Çelişmez. Peki... Bunu nereden türetmiş? Doğrudan ayetlerden mi türetmiş? Hayır. Hiç ayete bakmaya gerek yok. Çünkü niye? Eğer Allah Azze ve Celle bu aklı yaratmışsa ki bunda bir ihtilaf var mı? Yok. Yaratmış. E bütün bu insanlığı da hanifler olarak yaratmış. Daha sonra ne yapmış? Şeytanlar gelip onları ne yapmış? Hak yolda saptırmış. Değişik yollara ne yapmış? Yönetmiş. Hal böyle olunca aklı yaratan Allah, aklın külfetini de bilen Allah akla, malayutak, güç şeyi de yüklemeyen Allah, hal böyle olunca, nasıl olur da Allah Azze ve Celle'nin vahyi anlamak için görevlendirdiği neyin? Bir uzun, bir organın ile ne yapması? Tamamen zıt olması, çelişmesi, birbirine aykırı düşmesi. Bu mümkün değil. Lan adaletinden değil çünkü. Hal böyle olunca, bu kuraldan yola çıkarak hep söylüyoruz, diyoruz ki, hani i̇bn Huzeyme'ye sormuşlar ve diğer vesaire ehl hadise sormuşlar. Bana demişler bir tane hadis getir, o bir hadis başka bir hadiste ne yapsın? Çelişsin. Ya da o hadis başka bir ayette ne yapsın? Çelişsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama tabi onların kurallarında bizim anladığımız anlamda hadis yok. Onlar sayı hadislerden, yani. sayı hadislerden bahsediyorlar. Yani sen bir tane sahih hadis getireceksin, bu ne yapacak? Diğer bir sahih hadisle ne yapacak? Çelişecek. Çünkü bir kaynaktan ne yapmaz? iki tane sahih birbirine azıcık şey ne yapmaz? Çıkmaz. Hal böyle olunca, yani eğer akıl sarihse, safsa, hevadan hevesten ne yapmamışsa, etkilenmemişse, onun sahih vahile ne yapması? Çatışması mümkün değil. Hal böyle olunca yani bunu bütün ne yapmışlar? İşte o ilim dallarına sirayet ettirmişler. O bakımdan bu üç ilim dalı özellikle usul ilmiyle ne yapılmış şöhret ama bir ilim dalı var ki onun kendi ismi zaten asıl itibarıyla nedir arkadaşlar? Ha, usuldür. O da ne? Tevit ilmi. Çünkü biz biliyoruz ki pek çok kitabımız yani Selef'in yazmış olduğu kitabın ismi Usulü sünne'dir. Nedir? Usulü Sünnet. Ve usulü sünnede de zikredilen rivayetlerin hiçbir tanesi namazdan bahsetmez. Oruçtan bahsetmez. Zekattan bahsetmez. Yani bahseder. Ama hangi bağlamda bahseder? İbadetin hangi anlamında? Geçen ders verdik. İbadetin hangi anlamında? Hangi? İbadetin bildiğimiz anlamda ibadet anlamında mı yoksa kulluk anlamında mı? Kulluk anlamında. İbadetin Kulluk anlamındaki ne? O aksamından bahseder. Yani mesela namazı terk etmek insanı dinlen çıkarır mı? Çıkarmaz mı? Yani namazın keyfiyeti yoktur o kitaplarda. Mesela namaz nasıl kılınır? Yoktur. Yine hangi şey orucu bozar, hangi şey orucu? Bozmaz. Yoktur. Haç nasıl yapılır? Yoktur. Onlardan bahsetmez. Ya da siz alın tahavinin neyini? Akidesini açın ya da herhangi bir ehl Sünnet'e mensup akideyi açın orada bir ibare görürsünüz. Mesela ne der? Nokta nokta bir tanesi de mesler üzerine mes yapmaktır. Ne işi var bu kuralın akide kitabında? Mesler üzerine mes yapmak fıkhi bir konu. Mesler üzerine mes yapmak fıkhi bir konu. Neden bütün ehl Sünnet'in akide kitaplarında vardır? Çünkü şia çıplak ayağı mesleder de ondan dolayı. Ehl-i sünnetin temel vasıfı da çıplak ayağı ne atmamak, mesetmemek, neye mesetmek? Mes üzerine mesetmek ya da çoraba mesetmek çok önemli değil. Temel vasıf. İşte bu usul dediğimiz, asıl dediğimiz ne? Olgu. Bunu bileceğiz. O bakımdan he, işte akide ilminin usulü çok önemli. Bugün akide ilmi sadece Kur'an ayetlerinden ve hadislerinden müteşekkil öğretilirse bu şuna benzer. Arapça öğreniyor öğrenciler. İki yöntem var. İki yöntem var. Bir tanesi kuraldan örneğe gitme yöntemi. İşte eski sistem. Nedir o? Alırsın emsileyi, alırsın binayı, maksudu, izliyi, avamili, molla cami derken ne yaparsın? Oradan bir yere varırsın. Peşinden de örneklerle işi işte ne yaparsın? Pekiştirirsin. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem Doğrudan konuşturup kuralı daha sonra öğretmek. Doğrudan konuşturtup, kuralı daha sonra öğretmek. Bak mesela, bugün niye Arapça eğitimi şu asırda başarılı değil? Ama İngilizce eğitimi başarılı. Neden? Çünkü İngilizce eğitiminde kuraldan örneğe gitmiyor. Örnekten kurala gidiyor. Baştan öğrenciyi neye boğmuyor? Gramere boğmuyor. Ha, hocam ne diyorsun? Eskiden... Bu sistemle dünya kadar alim çıktı. Elbette eskiden o insanların kafası buna elverişliydi. Osmanlı deyip geçmeyin. Sizin bugün dilinizin yüzde bugün dilinizin otuzu Arapça kelimelerden müteşekkil. Osmanlı dediğiniz o medeniyetin kullandığı dilin yüzde seksen Arapça kelimelerden müteşekkildi arkadaşlar. Harfi de yazısı da Arapçaydı. Hep söylerim ben biz Medine'de okurken hiçbir Arap'ın yazmış olduğu notu biz alıp da okumazdık. Çünkü yazamazlardı hızlı. Kimin notunu alır okurduk biliyor musunuz? Pakistanlı arkadaşların. Urduca ama Arapça harflerle yazarlar. Adamlar matine gibi. Hocanın söylediklerine aynen o hani mahkemelerde o katipler olur ya. Onlar gibi yazıyorlar. Arapça bilmiyor ama çok fazla. Ama Arapça yazıyor. Arapça harflerle yazdığı için doğuşundan itibaren o merhaleyle büyüdüğü için onda ne var? Büyük bir meleke var. Onların notlarını alır okurduk. O kadar hızlı yazarlardı. Heh, şundan dolayı bunları söylüyorum. Her ilmin bir usulü var. Tevhid ilminin usulü sadece ve sadece Kur'an ve Sünnet naslarını bilmek değil. Kur'an ve Sünnet naslarını Gogul Hoca da bilir. Yani girersiniz Gogul Hoca'ya bir kelimeyle size 50 tane rivayeti çıkarır. Ama onun mabadı var. O rivayetten biz ne anlayacağız? Anlamamızı gereken ne? Hüküm ney? Yani biz o rivayeti alırken, o rivayetle neye delil getireceğiz? Neye getirmeyeceğiz? Hangi hususlar o rivayetin içine girecek? Hangi hususlar o rivayetin içine girmeyecek? İşte bu usul ilmi. Usul ilmi olmadan bu olmaz. Tevhid ilminin de usulü çok önemli. Sen tevhid ilminin usulünü bilirsen, o usulün içinde zikredilen, Neye? Delile 50 tane sokarsın. Ne dedik geçen ders? İşte burada müellif ne yapmış? Bir kaydezik zikretmiş. O kaydeyle alakalı bir iki tane ne ayet veya hadis zikretmiş. Ama biz ne dedik? Bu onun zikrettikleri. Sen o kaydenin altına kendi zihninden belki 50 tane ne sokarsın? Delil sokarsın. Nasıl? Ama ayetten kaydeye gitmiş olmaz. Kaydeden ayete gitmiş olursun. Böylelikle Temel noktada kural kafana yerleşir ve o kuralın ile birlikte sen ne yaparsın? Bütün ayetleri tefakku etme, anlama melekesi kazanırsın. Hep söylüyoruz, küfür rıza küfür. Tak bir ayeti bildi adam, bu ayetten yola çıktı, herkesi kafir kıldı değil mi? Küfre rıza küfür diyor, e, ayet tamam çok güzel. O halde diyor işte şunu yapmak küfür, bunu yapmak küfür, şunu yapmak şirk, bunu yapmak şirk. Şunu yapan kafir, bunu yapan müşrik ne yaptı? Bir ayetle. Halbuki ehl sünnetin o meseleyle alakalı Kur'an'ı bilmiş olsaydı o kural bir ayetten çıkarılmamıştı. O kural onlarca, yüzlerce neden ayet ve hadislerden çıkarılmıştı. Örnek verelim mesela, örnek verelim. Bir insan düşünün, bir insan düşünün arkadaşlar, içki içiyor. Ve içkiyi o kadar çok içiyor ki, neredeyse tabiri caizse, bu adam içkiye müptela, sarhoş. Böyle bir adam var. Şimdi sen şu rivayeti alırsan, mudmini hamrın ke ve sen. Nedir o? İşte içki müptelası adam puta tapmış gibidir. E yani putu kim tapar? Putperest. Putperest yani müşrik adam tapar. O halde şimdi sadece bu hadisten yola çıkarak sen içki içeni değerlendirmeye kalkarsan sonucunda ne çıkar? 0 çıkar. 0 çıkar. 0 çıkar. Halbuki sen bunun yanında Abla ibn Himar rivayetini de alsan ne yapsan, koysan. Bir adam düşün, gene içki içmiş ve içkinin haram kılındığı bir ortamda. İçki içmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ocağına düşmüş, her söylenene müdahale ediyor, sahabe kızıyor, bir kısmı kalkıyor, dövecek, küfür edecekler tabiri caizse, hatta hakaret ediyorlar ve ağlıyor, rahatsız oluyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olaya müdahale ediyor. Ona sövmeyin diyor. Vallahi diyor Allah ve Resulü'nü seviyor. Şimdi ne olacak? Ha demek ki yani ehl Sünnet kuralı Sadece bir tane rivayetten çıkarmıyor. Ne yapıyor? Rivayetlerin hepsini topluyor. O rivayetlerin bize göstermiş olduğu ana nokta nedir? Temel fikir nedir? Oradan yola çıkarak ne yapıyor? O rivayetleri o kaidenin altına sokuyor. Mesela ne diyor? Günah işlemek istihlal olmadığı müddetçe Müslümanı dinden çıkarmaz günah işlemek istihlal olmadığı müddetçe yani yaptığı günahı halal görmediği müddetçe ne yapmaz? Dinden çıkarmaz. Ama bu bir rivayetle ortaya konmuş husus değil arkadaşlar. Onlarca yüzlerce rivayetle, ayetle, hadisle vesaire sahabenin bu ayet ve hadisleri Aleykümselam neyiyle? Tefsiriyle yine ümmetin selef alimlerini ta Ebu Hanife ile başlayıp işte Şeyhsev-i varan, İbni Kayyım'lara varan, Zehebil'lere varan, İbni Hacer'lere varan, o sinsileyle, açıklamasıyla bunu bize veriyorlar. O bakımdan, usul çok önemli, hep söylüyoruz, usul ilmi, vusul ilmi. Ne demek vusul ilmi? Hakka doğruya ulaşma ilmi. Ama usul ilmi derken, şu anlaşılmasın, hani bir usuliyum dediğimiz zümre var. Bir de, kim var? İşte, işte, Naqilun dediğimiz zümre, hani ehli rivaye, bunu birbirinden ayırma yinsı. Usuliyun dediğimiz zümre, onlar ehli sünnetin usulcileri değil. Onlar mutezilenin, cehmiye mensup grupların usulcileri. Onları kastetmiyoruz biz. Mesela İmru Kudame el Makdisi, çok meşhur bir alimdir, ama aynı zamanda nedir? Usulcu bir alimdir. Yani hem tefsir alanda neyi vardır? Eseri vardır. Hem fıkıh alanda neyi vardır? Eseri vardır. Hem hadis alanda neyi vardır? Eseri vardır. Değil mi? Çok büyük bir âle. İmam Zerkeşi, Kezalik tefsir alanında neyi vardır? Eseri vardır. Hadis alanda neyi vardır? Eseri vardır. Fıkıh alanda eseri, eseri vardır. Usul alanında. <gülüyor> Molla'l-i'l-Kari, Hanefilerden. Tefsir alanda eseri vardır. Fıkıh alanında eseri vardır. Hadis alanda eseri vardır. Usul alanda eseri vardır. He. Demek ki kastettiğimiz bunlar Yoksa sadece usul ilmiyle uğraşan insanları kastetmiyorum. Hiçbir zaman için biz İslami ilimleri birbirinden ayırmayız. Ha. İhtisas ayrı. İhtisas ayrı. Bugün yani bir insan aynı anda hem müfessir, hem muhaddis, hem fakih çok zor olur. Elbette ihtisas gerekir. Ama bir insan ben fakih olacağım diyerek hadisi kenara ne yapamaz? İtemez. Dikkat edelim. Ya da ben muhaddis olacağım diyerek tefsiri bir kenara itemez. Çünkü İslami ilimler bir bina gibidir. Bunların her birinin birbirine vardır? Alakası vardır. Ha ama eskiden bir İmam Ahmet hepsini toplamış. Bir İmam Şafi hepsini toplamış. Bir İmam Malik hepsini toplamış. Bir İmam Ebu Hanife hepsini toplamış. Süfyan Sevri hepsini toplamış. Yahya İbni May'in hepsini toplamış. E gelin İbni Hacer. Hadiste Şevli İslam diyoruz ama bilmediği bir şey yok. Hadiste Şevli İslam diyoruz ama bilmediği bir şey yok. He, her bildiği doğru mu? Hayır. Ama her meselede bir rivayeti var en azından. Her meselede bir görüşü var. E İlla doğru olacak diye bir kural yok. Çünkü herkesin sözü alınır da reddedilir de. Şu kabrin sahibinin sözleri müstesna. Bu İmam Ebu Hanife için de geçerli, hatta Hazreti Ömer için de geçerli, Hazreti Ebu Bekir için de geçerli, hepsi için geçerli. Ama onlar tabi ilimleri cem etmişler, toplamışlar, o apayrı bir olay. Bugün onlar gibi olmak çok zor, imkansız değil. Vardır ümmetin içinden belki böyle insanlar. Ama dediğim gibi işte onlar bu ilme usul ilmiyle sahip olmuşlar arkadaşlar. Usul ilmiyle. Çok önemli Usul ilmiyle. Bakın hep metinler ezberlemişlerdir. Metinler. İlk yaptıkları şey Kur'an'ı hıfzetmek. Ondan sonra küçük küçük metinler. Bir bakmışsınız fıkıhla alakalı bir metin. Bir bakmışsınız hadisle alakalı bir metin. Yani bu hadisle alakalı metini sadece şey olarak düşünmeyin. Yani bulugul meram içinde hadisten Hayır, hayır. Mesela beykuni yediği ufacık bir ney? Risale, işte şiirler var içinde, beyitler var, usul acısı anlatıyor. Yine fıkı usullü anlatan beyitler var. Neden? O beyitlerin her birinde alimlerin neyi vardır? İmzası vardır da ondan. Üzerinde ittifak edilmiştir. Hatta haşiye kültürü. Nedir haşiye kültürü? Bakın şerh bile değil. Haşiye. Yani adam, diyelim ki küçük bir risale yazmış, 20 sayfalık. Bir alim gelmiş, yanına ne tutmuş, not tutmuş. O birinci haşiye. Peşinden başka bir alim gelmiş, o notun kenarına başka bir not tutmuş. İkinci haşiye. Başka bir alim gelmiş, ya demiş bu iş haşiye ile olmayacak. En iyisi ben bunu ne yapayım? Şerh edeyim demiş. Başlamış onu ne yapma? Şerh etme. Şerhi şerhi bile var. Şerhi şerhi bile var. Daha önemli. Biz bunları belki şey yürüyoruz böyle uzaktan baktığımız için... Şey görüyoruz çok önemsiz görüyoruz belki ya da önemli değil görüyoruz ama çok önemli. İşte usul her şeyde var. Akide'de de var. O üç kurala baktığınızda göreceksiniz. Şimdi beşinci kuralda da aynısı var. Evet okuyayım. Beşinci esas. Yalnızca Allah'a dua edip sadece ondan yardım bilemek en önemli ibadet türlerindendir. Şimdi dua deyince Türkiye'de pek ibadet anlaşılmaz değil mi? Ya dua yani sanki nedir? İşte bir şeyi bir şeyden talep etmek. Yani işte ne yapıyorsun? Yani bazı taleplerin var. Bu taleplerin kalbi talepler de olabilir. Maddi talepler de olabilir. Bedeni talepler de olabilir. Talep ediyorsun. Yani işte Allah Azze ve Celle'den celleti talep ediyorsun. Ya da Allah Azze ve Celle'den sağlık talep ediyorsun. Ya da işte zürriyet talep ediyorsun. Ya da işte para talep ediyorsun. ilim talep ediyorsun. Güzel. Problem yok. Ama İbadet dediğimiz olgu, ibadet dediğimiz olgu o kadar genel bir olgu ki sen ibadeti duadan ayıramazsın. İbadetle dua iç içe geçmiştir. Yani Allah'a dua edin dediği zaman ayet-i kerimede sadece Allah'tan bir şeyleri isteyin demek değildir o. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin helal ilan ettiklerini yapın, haram ilan ettiklerinden ne yapın? Kaçının demektir. Çünkü niye? Birazdan müellif açıklayacak. O biraz daha farklı ibare kullanmış. Yani nedir? Demiş ki dua dir. Bir, hal lisanının duası, hal lisanının duası, iki, makal lisanının duası. Halbuki biz buna çok eskilerde başka bir tabir ne yapmışız? Uygun görmüşüz. Ne demişiz? Dua meseletin, dua ibadetin. Yani İstek duası bir dene duası ibadet duası. Ama Şvislise müteiye'nin taksimini almış. Bu Şivlise müteiyenin taksimidir. Nedir? diyor ki dua bir lisanil hal. Hal lisanının duası. Yani insanın halini ne yapması ha, lisanıyla ne yapması arz etmesi halini ama. halini makalini sözünü değil. halini haldeyince bütün vücudu ne yapıyor? Kapsıyor. O anki durum. <gülüyor> Ona örnekler vermiş. Daha sonra da dua bilisani makal demiş. Sözle, sözün lisanı ile ne yapma? Allah'tan bir şeyleri istemeki. Bunun biz ilkine dua ibadet diyoruz, ikincisine dua mesele diyoruz biz. Ama tabi Şeyhülislamül Teymiye bu tür tabirleri bazen ne yapar? Farklı kelimelerle de bize ne yapar? Taşır. Şeyhülislam İbni Kayim da aynısını yapmıştır. O da mesela medaric salikinde bu iki kelimeyi çokça kullanır. Daha önceden de bu kelimeler kullanılmış. Evet oku. Allah'a dua etmek, ondan yardım dileğinde bulunmak ve ona sığınmak en muazzam, en önemli ibadet çeşididir. Bak en önemli ibadet çeşididir. İbadet. Ya işte kalp ayrıdır. Halbuki hepsi geliyor, takılıyor, imanın tanımına giriyor arkadaşlar. Hepsi imanın tanımına yürüyor. Siz ameli imandan ayırt ederseniz, kalbi sadece esas kabul edersiniz. Eğer ameli imandan ne yaparsanız, ayırırsanız, müsemması içine ne yapmazsanız, sokmazsanız, o zaman sadece kalbi amellere ehemmiyet verirsiniz. Halbuki, halbuki Ehl-i Sünnet'in üzerinde ittifak ettiği tanımda amelin neyle? İmanla yakından ilişkisi var. Her ne kadar sıhhat şartı değilse de amelsiz imanın yeri geldiğinde hiç olmadığı, yeri geldiğinde sakat olduğu, yeri geldiğinde de çok sakat olduğunu ne yapar? Bize ifade eder. Yani, yani, yani bir insan düşünün, bir insan düşünün, bir insan düşünün. Hayatı boyunca anlı secdeye gitmemiş. Ama eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü kelimesinde dilinden ne atmıyor? Düşürmüyor. Düşürmüyor. Bu nasıl bir kalptir ki ya da bu nasıl bir lisandır ki kalbini ya da lisanını uzvu söz konusu olunca hayatı boyunca bir kere harekete geçirmemiş. Bunu anlamak çok zor. Bunu anlamak ne? Çok zor. O bakımdan yani biz bunları birbirinden ayırt etmiyoruz ama saha şartı olarak da görmüşüm. Burada da bu var. Burada da bu var. İbadet çeşitlerinin en önemlisi. Çünkü niye? Kalpsiz hiçbir amel olmaz arkadaşlar. Kalpsiz hiçbir amel olmaz. Bütün amellerin menbaı nerededir? Kalptedir. Kalpsiz bir amel yok. Namaz da olsa, zekat da olsa, oruç da olsa, hac da olsa Hepsinin menbaı ne? Kalp. Kalpsiz bir amel olmaz. Onun için kalben helal görmediğini yapmanın bir kıymeti olmadığı gibi kalben haram görmediğini yapmanın da bir kıymeti yok. Çünkü imanın vakarı nerede? Yeri nerede? Kalpten. Kalpten ne yapar? Sirayet eder. Neye? Uzva. Amele. O bakımdan yani siz bütün amellerde kalbi boyutu göreceksiniz. Kalbi boyutun olmadığı hiçbir amel yok. Hiçbir amel yok. Ama bazı ameller vardır. Bazı ameller vardır. Ha, uzvi bir boyutu yoktur. Tamamen kalbidir. Mesela ne yapma? Allah'tan korkma. Allah'a tevekkül etme. Hocam ama bunun semeratı yok mu? Meyveleri yok mu? Elbette var. Allah'tan korkan namaz kılar. O ayrı. Tevekkülü Allah'a duyan elbette ki kime mahluka kendini muhtaç hissetmez. O da ayır. Yani her biri birbirini gerektirir. Ama bir tanesi vardır ki aynen aynen ne de olduğu gibi namaz ve abdest olgusunda olduğu gibi onsuz olmaz. Abdestsiz namaz olur mu? İsterse 24 saat kılsın değil mi? Bir insanın abdesti yoksa 24 saat namaz da kılsa kıymeti yok. Yine kelimeyi, tevhidi, şahadetini getirmemiş bir adamın ne yapmış olması? Yıllarca ibadet etmiş olmasında faydası yok. Heh. İşte ibadeti duayla bir düşünün. İbn-i diyor ki, dua ibadetin kalbi boyutudur. Namazın duası var. Zekatın duası var. Orucun duası var. Haccın duası var. Nedir o? Kalbi boyutu. Yani bir namaz ki kalbe inmemiş. Nereden korur biliyor musunuz insanı? Sadece kadının hükmünde. Ne demek o? Peki ahirette? Kıldığı namazda sahi olmuş olabilir. Kurtulmamış olabilir. riaker olmuş olabilir. Yani tamam kadının ya da cellatın belki de kılıcından korur. Ama ahirette, hayat, yani dünyadan sonraki hayatta koruma garantisi yok. Onun için diyor ki İbni Kayyım, he, çok önemli arkadaşlar, her ibadetin duası vardır, her ibadetin duası da onun kalbe inmiş halidir. Eğer ibadet kalbe inmiyorsa, Dua boyutunu ihmal ediyorsun demektir. Zaten biz Allah'tan istemeyi de bilmiyoruz ki. Kitap yazmış adam. fıkı dua. Allah Allah. Selef niye böyle kitaplar yazar ya? Yazmış. Duanın fıkı Şimdi zannediyorsun ki işte elini açtın, istedin. Bu sadece işte dua mesele dediğimiz dolayı işte. İstek, arzu, talep. Allah'ı Celle Celaluhu ne görmek? Ne görmek? Taleplere cevap verici görmek. Bu kadar mı? Bu mu yani? Duadan anladığım bu mu? Duayla Allah'ın ilişkisini kurarken sadece bunu mu görüyorsun? Bunun ötesi var. Evet. Dua iki çeşitli. Bir, namaz, oruç, ve benzeri ibadetler lisanı halle yapılan dualardır. İki, dilekte bulunmak, yalvarmak, yakarmak suretiyle ihtiyaçların Allah'tan istenmesiyle lisanı kavil ile yapılan dualardır. Şimdi bazen diyorlar ki bize ya hocam biraz modern Türkçe konuş. Gençler anlamıyor. Yani mesela işte yani ibadeti kulluk olarak ne yap? Tercüme et. Duayı da istek, arzu, talep olarak tercüme et. Hayır öyle değil. Bunları, ecdadın Türkçe yeni icat edilmiş bir dil değil. Yani Allah Azze ve Celle ne zaman Türkleri yarattı, dillerini de yanında verdi. Türkçe yeni bir dil değil. Ta Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarına varıyor. O dönemden kalma bir dil. Neden bizim ecdadımız duayı dua olarak bırakmış? Neden? Düşünün, neden... Niye buna bir tercüme bulmamış? İbadeti ibadet olarak bırakmış. Neden? Buna bir tercüme bulabilir. Hamda hamd bırakmış, şükrü şükür bırakmış. Neden? Neden biliyor musunuz? Siz işte duanın sadece neyini alsanız, isteğini alsanız, talebini alsanız onun hangi boyutunu ihmal etmiş olursunuz? İbadet boyutunu ihmal etmiş olursunuz. Siz ibadetin sadece kulluk boyutunu alsanız amel boyutunu ne yapmış olursunuz? İhmal etmiş olursunuz. Ham nedir? Şükür nedir? Bir düşünün. Yani ikisi arasında ne var? İlişki var o kesin. Peki neye ham dedilir? Neye şükredilir? Yani nimete ne yapılır? Şükredilir, şükredilir. şükredilir. ama her şeye ham dedilir. Elhamdülillah ala kulli hal. Adam getirdi sana, bir bardak su verdi. Teşekkür ederim diyorsun, bak adamı. Teşekkür ederim diyorsun. Gördün mü? Hamd ederim demiyorsun. Ya da seni tahmin ederim demiyorsun. Ha, yani bunlar yerli yerinde tabirlerdir. Bu anlamları, bu tabirleri yükleyen de Allah'ın kendisidir arkadaşlar. Hal böyle olunca Allah'ın o anlamları yüklediği kelimenin sen sadece içinden bir anlamı çeker alırsan geri kalan anlamlarını taatil etmiş olursun. Yani muattıl olursun. Muattıl sadece sıfatlarda yok, isimlerde yok. Günlük hayatta da var. Buna dikkat edelim. İbadet mi? İbadet. He, ama tefsir olarak ne yaparsın sen bunu? Açıklarsın ayrı. Ama bu tabirleri korumamız lazım. Bunlar korunmuş. Kıyamete kadar bu millet bu tabirleri koruyacak. Eğer işte hamda, övgü, sena işte bilmem ne dersen, şükrede bilmem ne dersen, ibadete bilmem ne dersen, bunlar olmaz. Bu tabirler ne yapılacak? Korunacak. Herkes çocuğuna çocuğuna bu tabirleri öğretecek. Şimdi biz, Tabir bakımından zengin bir dile sahibiz. Çok şükür. Yani ne demek bu? Bin yılın vermiş olduğu bir birikim var. O birikimler tabirlerle bizim dilimize ne yapmış? Yerleşmiş. Bak Allah diyoruz Allah. Türkiye'de Allah'ı anlamayan yok. Ama Allah'ın yerine Tanrı oturtulamaz. Tanrı Allah değil ilahtır. Tanrı Allah değil ilahtır. Allah Tanrı olamaz. Ama bir İngiliz Müslüman olduğunda Allah kelimesini bilmiyor arkadaşlar. Bir İngiliz Müslüman olduğunda Allah kelimesini bilmiyor. Dilindeki mukabilini biliyor. Dilindeki mukabilini biliyor. Ama bak bize kültüren Allah gelmiş çok şükür. Resulullah Allah Resulü. Allah Nebisi. Elçi. Uydurmuşlar bu uydur kelime elçi. Ya elçi de ne elçisi arkadaşlar? Biz ne zamandan beri Arap dilini lugat anlamıyla mustalahları anlıyoruz? E ona bakarsan namazda dua demektir. Namaz işte. De. Birileri de öyle yapıyor zaten. Salat ne salatı diyor? Salat Resulullah'ı sevmek demektir diyor. Adam icat etmişsiniz Allah'ın salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Böyle bir şey yok diyor. Yani dini kavramlar ıslah anlamıyla bilinmiş. Şimdi açın. Hangi kitabı açarsanız açın. Hangi kitabı? Bir kelime geçer. Manahu lugaten der. Yani ne demek o? Sözlük anlamı. Manahu ıslahen der. Ya da elmanel ıslahı der. Istilahi anlamdaki manası. Yani o işte ne? Terim anlamı, Terim. Şimdi namaz nedir diye ben size sorsam, herkes bir şey söyler ama hiçbir tanesi lügat anlamıyla işi tanımlamaz. Neyle tanımlar? Istilahi. Mesela der ki hocam, niyet edip, işte abdest alıp, niyet edip, iftidar tekbiriyle başlayıp, arada belli erkanların olduğu, kıraatin olduğu, sonunda da oturmayla selamın olduğu ibadet namazdır der. Bu ne tanımı? ıslah tanımı bu, lugat tanımı değil siz bir sözlüğe girdiğinizde Arap sözlüğü mesela araba açın salat kelimesine bakın aslında döndüğünüzde lugatta bu anlamı ne yapamazsınız? bulamazsınız çünkü namaz yokken salat kelimesi ne de vardı? Arapçada vardı bizim anladığımız anlamda namaz yokken salat kelimesi Arapçada vardı anladık değil mi? Bizim anladığımız anlamda zekat yokken, Arapçada zekat kelimesi vardı. Yani bunları unutmayalım. O bakımdan bu kavramları koruyacağız. İşte ne diyor? Dua diyor. Dua kavramını alacağız. Parantez içinde vurguyu belirtebiliriz o ayrı. İbadet diyor. İbadet kavramını alacağız. Bu çok önemli. Evet şimdi oku delilleri. Rabbimiz şöyle buyurur. Bana dua edin. Kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gelecekler. Şimdi bakın aynı ayette dua ve ibadetten bahsediliyor. Dikkatinizi çekti mi? Evet. Diyor ki bana dua edip ben diyor duanızı kabul edeyim. Yani dua edeceksin Allah'a. Allah da senin duanı ne yapacak? Kabul edecek. Meşiyetine bağlı tabi. İlla eder diye bir ne yok? Kural yok. He. Ancak diyor bana ibadet etmeye karşı büyüklük taslayanlar var ya yani işte ben onlara bana ibadet edin diyorum ama onlar ne yapıyorlar? Biz büyüyüz ibadete muhtaç değiliz. Sana ibadet etmeyeceğiz. Biz dünyanın peşinden gideceğiz diyenler var ya işte diyor onlar diyor cehennemin dibine kadar ne yapacaklar? girecekler, sokulacaklar. Şimdi ne demek istiyor Allah Azze ve Celle ayet Demek istiyor ki ben size önce ne yaptım? Genelini verdim. Genelinden sizi andan neye? Hasa yani özele götürdüm. Yani bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Yani namaz kılın, namazınızı kabul edeyim. Oruç tutun, orucunuzu kabul edeyim. Zekat verin, zekatınızı kabul edeyim. Hacca gidin, haccınızı kabul edeyim. Sadaka verin, sadakanızı kabul edeyim. Bak hep ne? İbadet. Ama o ibadetin içinde ne var? Kabulün olması iki şartı var. Nasıl namaz kılacaksın? Ne için namaz kılacaksın? Riyakarlık için mi namaz kılacaksın? Birileri görsün diye, birileri işsin diye mi namaz kılacaksın? Ne için namazı kılacaksın? Allah için kılacaksın. Zekatı niye vereceksin? Sosyal adalet sağlansın, fakir kalmasın diye mi? Hayır. Allah emrettiği için vereceksin? Orici niye tutacaksın? Sağlık bulmak için mi tutacaksın? Hayır. Allah emrettiği için. Haca niye gideceksin? Arapları zengin etmek için mi? Hayır. Allah emrettiği için. Adam diyor ya hacca gitmeyin, Arapları zengin etmeyin. Ben de tam tersine diyorum. Biz Arapları zengin etmek için gitmiyoruz ki, kendimizi zengin etmek için gidiyoruz. Biz kendimizi zengin etmek için gidiyoruz. Hiç alakası yok. Ha, demek ki genel bu. Sonra ne? İşte diyor bana karşı ibadete yönelmeyip ne yapanlar? Büyüklük taslayanlar. Diğerleri cehennem. İşte burada şunu demek istiyor. Ne demek ibadete karşı büyüklük taslı? Ya yani şimdi biz ne zamandır arkadaşlar oruç tutmayanı kafir ilan ettik? Ne zamandır hacca gitmeyeni kafir ilan ettik? Burada kastettiği ibadetin doğrudan uzuv'a sirayeti değil, kalple neyi? Birlikteliği. Çünkü büyüklük taslamak ne de olmaz? Uzuvda olmaz. Nerede olur? Kalpte, olur? kalpte olur kalpte. Yani bir insan namaz kılarak ya da namaz kılmayarak cismen Allah'tan büyük olduğunu ne yapamaz gösteremez. Neyle gösterir bunu? Allah'ım der. Ben niye ibadet edeceğim ki? Ya sen var mısın yok musun bir bile meçhul. Benim sana ibadete ihtiyacım yok. Benim günlük işlerim var. Para kazanmam lazım. Çoluğumun çocuğun rızkını temin etmem lazım. Sonra bak patronum istemiyor. Çalışmak ibadettir. Hal böyle olunca. Ha, benim ona itaat etmem lazım. Bir Bilfaraza diyorum. İşte bunlar hep kalpte olan olaylar. Zaten kalbe bunu yıkmış adamı hiç kimse ne yapamaz, tutamaz ki, tutması mümkün değil. He. demek ki buradaki ibadetten kasıt, buradaki ibadetten kasıt sadece uzvi ibadet değil, aynı zamanda ne? Kalbi ibadet. Bunu ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. İşimi bu muhakkak düşüneceğiz, evet. Okun. Allah Celle Celaümü bu ayet kelimesinde kendisine dua edilmesini emrederek duanın bir ibadet olduğunu bildirmektedir. Büyüklük taslayarak böyle bir ibadetten uzak duranları ise azap vadine bulunmaktadır. Başka bir ayette dinde ihlaslı ve samimi kişiler, samimi kişiler olarak ona dua edin. Yani, 65. Evet, yani şimdi dua etmenin bile bir ölçüsü var dinde. Bir kere ne yapacaksın? Allah'ın dinine karşı hürmetkar olacaksın öncelikle. Hürmetkar. Ne demek hürmetkar? Yani onu ululayacaksın, ona hürmet edeceksin, onu kuslayacaksın. Sen Allah'ın dinini başka dinlerle tutmayacaksın, eş tutmayacaksın. Hele vadi'i yani insan indinden çıkan kanunlarla, kurallarla, doktrinlerle asla ne tutmayacaksın? Bir tutmayacaksın, bu bir. İkincisi, bunu yaparken samimi bir şekilde, ihlasla buna yöneleceksin. Yani bunu sadece Allah için yapacaksın. Allah'ın vecini iptiga için yapacaksın. Allah'ın neyine, sana vaad etmiş olduğu neyine, naimine ulaşmak için yapacaksın. Vaadine ulaşmak için yapacaksın. Başka, Allah'ın vaidinden korktuğun için yapacaksın. Hep diyoruz ibadet. İki şey var, o olmadan kabul olmaz. Bir, ihlas. İki, mutabaat. Nedir mutabakat? Allah Resulü'nü sünnetine uygunluk. Yani sünnete uygun olan kitab azarken uygun olur. Zikretmeye bile gerek yok. Sünnete uygunluk. Bu ikisinden biri olmasa ibadetin neyi yok? Kıymeti yok. İşte burada ne diyor? Duanın bile diyor neye uygun olması lazım arkadaşlar? Sünnete uygun olması lazım. Duanın bile sünnete uygun olması lazım. Duanın bile sünnete uygun olması lazım. Duanın dahi içinde ihlas olması lazım. Duanın dahi içinde mütabaat olması lazım. Bu olmadan yapılan duaların şu ümmete fayda vermediği açık. Her gün Allah'ım diyoruz bizden neyi? Kafirlerin zulmünü kaldır. Peki ortada ne var? Şimdi bir peygamber düşünün aleyhissalatü vesselam. Hutbede adam geliyor diye Allah Resulü. Hayvanlar öldü, otlar kurudu, çoluk çocuk, ağaç. Ya bir dua et de, Rabbin yağmur yağdırsın. Diyor ki sahibi, baktık yukarı diyor, bir tane bulut yok. Bir tane. Açtı diyor elini. Elini açtı diyor. Duaya başlar başlamaz gün. Rivayet muhtelif. Bir sonraki hafta mıdır, başka bir hafta mıdır? Alimler işin içinden çıkamamış. O kadar çok yağmış ki. Ortalık sel. Bu sefer insanlar kuraklıktan değil, çok yağmurdan ölmeye başlamış. Hayvanlar kuraklıktan değil, çok yağmurdan ölmeye başlamışlar. Bitkiler, ağaçlar kuraklıktan değil, yağmurdan devrilmeye başlamışlar. Aynı adam gelmiş demiş ki, yine gökyüzü bu sefer kapkara. Kapkara. Ya Allah Resulü demiş, e, dua et de Allah bizden bu azabı kaldırsın. <gülüyor> Diyor ki yine elini açtı. Bir dua etti. Her yer bembeyaz. Bulutlar gitti. Yok oldu. E bu nasıl bir dua? İmam Ahmet kapısının önünde her gün derse çıkıyor. Bir yaşlı teyze. Bir yaşlı bir teyze. Devamlı kapının önünde. Sabah akşam. Yağmurda da orada. Güneşte de orada. Devamlı orada. İmam Ahmet de ehli keramet bir insan ama bizim işte bu keramet ehli gibi ne yapıyor? Kerameti dağıtmıyor. Kerametinde bile cimri. Kerametinde bile cimri. Artık İmam oğlu anlatıyor. Abdullah diyor ki dayanamadım diyor. Yani diyor. Yani. Şu kadının hacetini bir soralım ya. Kadın utanıyor. Bir şey de soramıyor. Ama istiyor ki yani İmam Ahmed bana dönsün desin ki ya hanım sen sabah akşam buradasın. Niye burada duruyorsun? Babamı diyor defa söyledim diyor. Ama babam yanaşmadı. En son bir gün diyor gene derse çıkacağız. Tabii onların derse çıkması aynı zamanda camiye çıkmak demek. Ha. Yağmurda felaket diyor. Kadıncağız orada gene oturuyor her yeri ıslanmış bir halde diyor. Ben dayanamadım diyor babama söyledim dedim ki diyor. Ya şu kadının bir halini ne yapalım soralım. Babam da diyor merhamet etti diyor. Sordu. Kadın dedi ki diyor, ya benim bir oğlum var, kör. Tek de bir oğlum var benim, tek de bir oğlum. Götürmedin tabip kalmadı, doktor kalmadı. Her yere götürdü. Her yere. Ama hiçbir şifa bulamadık. Ama her gittiğim yerde bana birileri bir adam var, ismi Ahmet bin Hanbel. Ona git, Allah'ın veli kullarından bir tanesidir, bir dua etsin. Allah inşallah onun duasını kabul eder dediler diyor, seni buldum, geldim diyor. Ama sana söylemeye neyim yok? Mecalim yok. Çünkü senin bu olaylara karşı takındığın tavrı biliyorum. Çünkü İmam Ahmet kolay kolay bu tür şeylere cevap veren bir insan değil. Sünnette de bu var zaten. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelen ama, ona... He, bir şeyi sorduğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu iki şeyle muhayyer kılıyor değil mi? İstese sadece tek bir şeyle muhayyer kılar. Yani hiç onu ne yapmazdı reddetmez dua eder gözleri açılırdı. Ama dedi ki ona istersen dua edeyim Allah gözlerini açsın istersen cenneti senin için isteyeyim. Bak iki yol iktirah etti dikkat edin şimdiki sofiler öyle yapmıyorlar ama. Hemen ne yapıyorlar kerametin gereğini yapıyorlar. O öyle değil. İmam Ahmet de bundan kaçına. İmam Ahmet'li de durumunu anlıyor. Beni de tembihledi diyor oğlu Abdullah. Tembihledi. Bunu hiçbir yerde anlatma. Ama daha sonra dayanamamış anlatmış. Heh. Diyor camiye gittik diyor. Kadın diyor eve bir gitti diyor. Gözleri açılmış çocuğun. Çocuğun gözleri açılmış. Bu i̇şte Bu da dua. O ara camide dua etmiş. Yani bilemiyoruz. Giderken belki etmiştir. Evet. Bilemiyorum. Ama diyor, kadın eve gitti diyor, çocuğun gözleri açıldı. Çocuğu bahçede oynarken buldu diyor hatta. Bu da dua. Heh. Bunlar bize şunu gösteriyor işte. Bu dua kalpten bütün neye? Uzuvlara sirayet eden bir dua arkadaşlar. Heh. İhlaslı bir şekilde, sünnete bağlılıkla kendini gösteren bir dua. Sen İstikamet ehli ol ki keramet yatana yapışsın. Ama sırf keramet ehli olursa istikamet ehli olmaktan uzak olursun. İstikamet ehli olmak lazım. Bu çok önemli. Evet. <gülüyor> Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona dua edin. Mümin 65. Bu ayette ifade edilen dua her iki türü de kapsamaktadır. Duada ihlaslı olunması emriyle yalnızca Allah, Subhanehu ve Teala'ya dua edilmesi, dolayısıyla, başkasına değil, sadece O'na kullukta bulunulması, yalnızca O'ndan istenmesi, bir, tek O'ndan yardım bilenmesi, ve sırf O'na iltica edilmesi emredilmektedir. Başka bir ayette, <gülüyor> Mescitler, hiç şüphesiz ki Allah'ındır. Bu itibarla, oralarda Allah ile beraber, Başka birine dua edip yalvarmayın. Şimdi mescidler bizde ne zamandır dua mekanı oldu ki? Dua her yerde yoktur. Allah bize şah damarımızdan daha ne? Yakın. Yani illa e, Hristiyanların yaptığı gibi bizim duayı camide yapma kuralımız yok. Öyle bir şey bizde yok. Biz evde de yaparız, arabada da yaparız, işte de yaparız, sokakta da yaparız, yemek yerken yaparız, cima yaparken yaparız, tuvalete girerken yaparız, çıkarken yaparız, her yerde dua yaparız biz. Bizim öyle bir şartımız yok. Peki, buradaki kasıt ne? Buradaki kasıt ne? He, mescitler Allah'ındır muhakkak, o halde oralarda, o Allah varken, onun yanında bile ne yapmayın? Başkasına ibadet etmeyin. işte. kastettiği o. Yani namazı, vazu ı hepsi. Cami ne için kullanırsa o? Ne için? Cami için kullanılmaz. Birçok şey için kullanılır. E bugün he, camiler sadece namaz kıldırma görevi görüyor. Halbuki Peygamber'e baktığınızda yani oruçlularda orada yatmış, itikafta orada ne yapmış, ceryan etmiş, işte icabında vefter gelmiş, dışarıdan orada onları Peygamber'e ne yapmış, Karşılamış, işte, cihatla alakalı hazırlıkların bütün tatisi nerede yapılmış, camide yapılmış. Yani cami bir nevi Müslümanların her nelerini, meselelerini tartıştıkları, konuştukları yer olmuş. İşte böyle bir yerde siz Allah'ın gayrı adına bu hususların hiçbirini ne yapamazsınız ifade edemezsiniz. Hele bunu camide hiç yapamazsınız. Çünkü niye? Mescitler, camiler sadece kimindir? Allah'ındır da onun için. Her yer Allah. Ama mescitler sadece Allah. <gülüyor> o bakımdan buna dikkat edeceğiz. Evet. Arap dilindeki bir kurala göre nehi yani olumsuz emrin ardından gelen nekra yani belirsiz isim umum mana ifade etmektedir. Yani diyor ya, "Feleta Allahi ahada. "Ahad"ın başında elif lam yok. Nekra onu kastediyor. Evet. Buna göre Ayeti kerimenin anlamı Allah ile beraber başka hiçbir kimseye dua edip yalvarma caiz değildir. Allah başka bir ayette Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durandan daha sapı kim vardır? Halbuki o kimseler bunların dua ve çağrılarından habersizdirler. Ahkaf 5. ayet. Allah dışında bir takım ölülere ve taşlara seslenin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 Kendilerine dua edilenler üç ayrı zümre. Değil mi? Peygamberler, melekler, melekler salih kurlar. <gülüyor> Melekleri ayırırsak salih kullarla peygamberler beni Adem. Yani insan neyinden? Cinsinden. Değil mi? Dua edilenler. Peki dua edenler kim? Hayvanlar değil herhalde. Bitkiler değil. İnsanlar. Onun için işte men kullanılmıştır orada. Akıllı. Yani insanı kastediyor. Yani burada siz dua edilene bakmayın çok fazla. Yani dua edilen men'in kapsamı içine girmiyor. Çünkü insan sadece bu işine dua etmez. Bu ayetin sebebin üzülünde bu var diye bu zikrediliyor. Taşa da ne yapabilir? Dua edebilir. Ağaca da dua edebilir. Hayvana da dua edebilir. E gidin Hindistan'a inekten daha kutsal bir ilah yok. En kutsal ilah inek. Yine Hindistan'da bir milyona yakın insan var kadın fercine tapıyor. Allah. Kadın fercine. Burada önemli olan dua edilen değil. Önemli olan o duayı ne yapan? Yapan. Şu i̇şte duayı yapan doğru dua yapmakla mükellef. Doğru ibadet yapmakla mükellef. Bu olmadığını hiç önemi de yok yani dua ettiğinin. Hiç önemi yok. İster insan cinsinden olsun İster afaki alemden olsun, isterse bizim bildiğimiz o neler materyaller, maddeler olsun çok da önemli değil. Yediğin içtiğin olsun çok da önemli değil. Burada obje sensin, sen. Obje sensin burada. Sen Allah'ın ve Resulünün istediği gibi ibadet ve dua etmekle mükellefsin. Ötesi yok. Ötesi sapıklık. Devam. Bütün bunları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüne toplamıştır. Dua ibadettir. Şimdi bakın ne yaptık? Muhtelif ayetleri zikrettik. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Bir usul kaidesi koydu. Usul kaidesini koyan Resulullah aleyhissalatü vesselam. Böylelikle biz bütün o ayetlerin ve hadislerin şu neyin? Cümlenin içine gördüğünü, girdiğini yaptık? Gördük. Dua ibadettir. Hatta belki şöyle tercüme etsek daha doğru olur. Eddua huvel ibadet diyor çünkü. Eddua el ibadet demiyor. Ya da eddua ibadetin demiyor. Dua ibadetin ta kendisidir. Belki böyle tercüme etsek daha doğru olur. Dua ibadetin ta kendisidir. Yani dua eşittir İbadet, ibadet eşittir dua. Bak kaydeyi koyan kim? Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kaydeyi koymuş. Biz şimdi bu kaydenin altına şu müellifin zikrettiği ayetleri, zikretmediği diğer ayetleri, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın diğer hadislerini ne yaparız? Olduğu gibi koyarız. Kaldı ki başka rivayetleri de bize burada ne yapıyor? Zikrediyor. Oku. İbni Abbas radıyallahu anhumah hitaben şöyle buyurmuştur. Bir şey isteyeceksen Sadece Allah'tan isten. Birinden yardım dileyeceksen sadece Allah'tan dile. Şimdi bunu İbn Abbas gibi muahit bir neye zata söylemiş muahit. Şimdi İbn Abbas'ın tevhidinde muahitliğinde duyan var mı? Yani acaba onda birilerine başka bir şeye dua ettiğini gördüğü için mi böyle yaptı? Hayır, hayır. Ama burada bizim alacağımız bir ders var. Bugün. Her mübelliğin etrafındaki insanlara bu ister baba olsun, ister anne olsun, ister öğretmen olsun, ister hoca olsun, isterse vaaz nasihat eden anlatan biri olsun, kim olursa olsun. Şu nasihati yapması lazım, ey çocuk, ey hanım, ey baba, ey insan, eğer bir şey isteyeceksen sadece Allah'tan iste, yardım dileyeceksen de sadece ondan dile. Sen bu kuralı eğer ne yaparsan destur olarak kültürüne sokarsan hiç kimsenin Allah dışında bir şeyden bir şey istediğini göremezsin. Ama sen bunu kültürüne sokamazsın. Bunu sadece nerede bırakırsan, firmizinin neyinde? Camiinde bırakırsan, sadece açıldıkça okunan ney bir söz haline getirirsen hiçbir kıymeti yok. İşte maalesef ümmetin çoğunda şu ney? Hadis. Açıldıkça okunan hadis konumuna düşmüştür. Yardımı sadece kimden istediyor? Allah'tan iste. Ama adam şu hadise ne yapar? Açıkça muhalefet ederek. Bakın ne dedi? Usul. İki doğru. Birbiriyle ne yapmaz? Çelişmez. Bir kaynaktan da iki tane ne? Hüküm çıkmaz. Şimdi bu açık ve net. Ne diyor? Diyor ki bir şey isteyeceksen sadece Allah'tan Allah'tan iste. Açık değil mi? Açık. Heh. Yardım isteyeceksen de sadece Allah'tan iste. Adam diyor ki, ya diyor, olur mu diyor, ay diyor, keşfül hafada diyor. Peygamberül <gülüyor> eslāhüllāhül <Al> vesselamın şu hadisini rivayet etti. E ne? İvāteday yaptım bil umu bil bil umur <gülüyor> festainu mafil kubur. Yani evet eğer diyor işlerde sıkışırsanız diyor kabir elinden gidip yardım isteyin. Hatta daha da ileri götürüyor. Eğer diyor fayda vereceğine inanırsan bir taşa dua etsen o taş bile sana ne yapar? Fayda verir. Fayda verir. Ki bunun aslı da yok. Yani bunu acri bile ne yapmamış? Zikretmemiş ama adam almış tefsirine koymuş. Şimdi niye? Çünkü dedik ya işte kural ne dışı? Usul dışı. Nasıl bir Müslüman bunu kabul edebilir ya? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyen bir insan bunu nasıl kabul edebilir? Ki en fazla bunu Hanefiler der ha. 40 kere. Çünkü onlar da rekaz sayıları diğer mezheplerden fazladır. 40'tır toplamı. 40 kere İyyake na'budu ve iyyake nestaîn derer her gün. 40 kere. Ey Allah'ım, ancak sana kulluk ederiz. Ancak sana ibadet ederiz ve yardımı ancak senden dileriz. E nasıl olacak bu? Yani taş insana yardım edecekse kabir ehli insana yardım edecekse Allah'ın ne kıymeti kaldı Allah aşkına Allah'ın ne özelliği kaldı ne mizeti kaldı böyle bir şey mümkün değil işte hep söylüyor usulden usulden kuraldan neye gidelim delile gidelim sen bu usulü onun kafasına sok he ama bunu yaparken ne yap aynı zamanda maturidi akidesinden de nasıl al koy hiçbir maturidi kitabında bu ibareyi göremezsiniz biliyor musun arkadaşlar Kabir ehlinden yardım isteneceği mümkün değil. Şirke Ekberdüz. En büyük şirktir. Adamlar kitaplarından da uzaklar. Kitaplarından. Hiçbir maturidi yani maturidi mezhebine mensup akide ehlinden siz bu ibareyi göremezsiniz. En büyük şirktir bu. En büyük. Hatta İmam Pezdevi ne diyor biliyor musunuz? İmam Pezdevi. Çok meşhur bir alimdir. Osmanlı medreselerinde kitabı okutulmuştur, kitapları okutulmuştu. Hatta ben onun bir ara fotokopisini dağıtmıştım. Ne diyor biliyor musunuz? Şu Sofi'nin zümresi kadar diyor, Allah düşmanı Allah'ın dininden daha uzak olan bir mahluk yeryüzünde yoktur. Bunu açıkça söylüyor. Hatta alay ediyor. Şeriat der ki diyor Zekatın neyini verin? Malın zekatının, işte malın ne kadarının zekatını verin? Kırkta birini. Onlar der ki diyor malın hepsini zekat verin. Alay ediyor bir de. Yani bunların diyor bırakın tevhidini, amelleri bile şeriyata mugayir. Allah diyor ki kırkta birini ver adam diyor hepsini ver. Ama sonra hepsini cukkayla topluyor ayrı. Şimdi şimdi hepsini veriyorsun ama nereye gidiyor biliyor musunuz? Dergaha gidiyor, dışarı çıkmıyor. O iki katı ile geri dönüyor. Döner sermaye. Tabii döner sermaye. <gülüyor> dışarı gitmiyor. O bakımdan yani şimdi kaide bu. Ne yapacaksın şimdi sen bu hadisi? Tirmizi rivayet etmiş. Sayın bir hadis. Ne yapacaksın? Hı. Bir sonraki rivayet, evet. Ahmet ve Tabarani Uvad-ı Bin samit şöyle anlatını rivayet eder. Ebu Bekir radıyallahu an. haydi kalkın. Şu münafığa karşı Resulullah'tan yardım dileyelim demişti. Şimdi bakın, bu hadis tabaranideki haliyle, tabaranideki haliyle, tabaranideki haliyle, yani tabaranideki senediyle zayıf. Ama dipnotta göreceksiniz, mecmu turkuyla pek çok yoldan geldiği için ne? Sayı bir hadis. Şimdi ne diyor? Ha, Ubade bin Samit, rivayet ediyor. Evet. Ebubekir radıyallahu anhu diyor muahit adam. Allah. Diyor ki kötü niyetle de demiyor elbette. Belki de burada yardım isteği yani Resulullah sallallahu aleyhi ve hani şu münafığa karşı yardım isteyelim demesi yani doğrudan Allah'ın yardımına müdahale değil hani fikir alalım. Evet. Bize yol öğretsin, yöntem öğretsin, siyaset öğretsin belki bunu kastediyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve bu ulaşınca bunu bile kabul etmiyor. Allah. Evet devam et. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, haydi kalkın şu münafığa karşı Resulullah'tan yardım dileyelim demişti. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden değil, yardım ancak Allah'tan dilenir. Evet, yardım kimden? Allah'tan. Ancak Allah'tan dilenir. Evet, bu haliyle dediğim gibi tek başına zayıf olmakla beraber Mecmuturuk'u diğer şahitleriyle birlikte, Evet, sayı derecesine, hasen derecesine çıkıyor. Evet, devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bile durum böyle olduğuna göre vefatından sonra nasıl ondan yardım istenebilir? Evet, yani e, buhardeki şeyine bakın, haline bakın bu rivayetin. Kızı Fatıma ile arasında olan diyaloğa bakın Peygamber e, aleyhissalâtu vesselâm'ın. İşte Kureyşler'e sesleniyor, Abdümenaf'a sesleniyor, Haşimoğullarına sesleniyor. Herkes gelsin bendeki neyini alsın? Hakkını alsın diyor ve en son kızı Fatıma'ya sesleniyor. Gel sen de al diyor. Çünkü şu babanın bile sana kıyamet günü bir faydası Allah. yoktur. Dokunmayacaktır. Açıkça söylüyor. Fatıma gibi fatıma Zehra gibi iman abidesi neye? Bir sahabiyeye. Sadece peygamber kızı olarak düşünmeyin. Aynı zamanda en büyük sahabilerden. Sahabi hanımlarda. Ona bile bunu söyleyebiliyor. Dikkat edeceğiz. Yani bu bu mesele çok önemli. Yani ümmeti Muhammed'in şu anda düştüğü hale bakın. Gece Neve gitmiştim akraba ziyaretine. ne? Saat kaçtı? On gibi. On ya yatsı kaçta buluyoruz? Altı. Bir çay içelim dedi akraba. Indik aşağıya. Allah'ın insan kaynıyor. Hayırdır. İnsan kaynıyor. Gece on. Cami maami kapalı. Namaz mamaz yok. Ya Allah'ım dedim. Karılı çoluk çocuklu. Bu insanlar burada ne yapıyor? Ne için gelmişler? Bu insanlara desen ki gelin beş vakit namaz kılın, Camiyi açtık gelirler mi? Ne yapıyorlar orada? Çok merak ediyorum. Yani onlar oraya götüren ney? Hangi dini sahikle gidiyorlar oraya? Hangi dini sahikle? İşte onların dini sahiği bu işi meşru kılanların sahipleri arkadaşlar. Problem burada. Onların dini sahibi, bu işi meşru kılanların dini sahipliği. Halbuki bunu ne Allah, ne Resulü asla meşru kılmış. Hanefi mezhebinde kabir ahkamından bahseden lafızlara bakın. 20 santimle sınırlandırırlar arkadaşlar. 20 santim. Aynen şu ibare geçer. Der ki Ölünün üzerine yapılacak her santim, her tuğla ölüye azaptır. Hanefi evet, Hanefi fıkında. Evet, evet. Yani evler yapıyorlar üstlerini. evler, konaklar. Üzerine evler, konaklar yapıyorlar. Fıkıh kitaplarında var. Açın ahkamına bakın İbn-i e. Nereye giderseniz bakın. Ha, özel insanlara özel şeyler parsetmekle kalmamışlar. Özelinde dışına çıkmışlar. Sadece Ebayi ve ensariye bunu hasretseler. Yani Yahudi ölüyor, Ermeni ölüyor. Bir kutsal izafe için üstüne bile yani Türkiye'deki kabirlerin çoğunun içinde değil veli, Müslümanın yaptığı bile şu belli. Söylediğim türbe konumunda olan kabile. Mesela Sarıyer'de bir telli baba var. Benim yaşım 40, 40 yıldır telli babanın ne olduğunu biz bilemedik. Araştırıyorsun elinde kalıyor. Ne oldu Ne olduğu belli değil. Ama bütün evlenenler ki bakıyorsun tellim olaya gidiyor. Ya işte papaz var diyen var, Rum kızı var diyen var. Büyüklerden onun Rum kızı olduğunu duyduk. Rum kızı. İnşallah. Yani Rum kızı olduğunu duyduk. Nedir o? İşte birine vermemiş onu babası derken kız atmış kendini kavakta denize. Ölüsü oraya vurunca almıştır onu abi çok muhterem bir kız demişler. Almıştır oraya görmüşler. Üstüne de türbeyi ne yapmışlar? inşa etmişler. Adakane olmuş. Ne olduğu da belli İşte bunu meşhur görenlerin sahipleri bu. Ama siz bunu sakın iman Egu Hanife ile özdeşleştirmeyin. Asla bakın. O öyle bir imamdı ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabrinde duada istikbali şart koşmuş, istidbarı da mekruh görmüştür. Yani ne demek? Yani sen kıbleye dönüp dua edeceksin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine dönüp dua edemezsin demiş. Öyle bir imam. Şimdi bu imamın tabilerine bakıyorsun. Her yerde kıble arkada. Bırakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini. Her yerde kıble arkada. Yeni geliyor namaz kılarken bile kıbleyi ne yapıyorlar? Tersine çeviriyorlar. Sonuç olarak dua ve yardım dilenme sadece Allah'ın hakkıdır. Ondan başkasına yöneltilmesi asla caiz değildir. Allah'tan başkasına dua eden, yardım dileğinde bulunan ya da ondan başkasının korunmasına sığınan kimse Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur. Bir tek durum bunun dışında kalmaktadır. Altıncı esas da bu istisnayı ele alacağız. Evet oku. Ok. Altıncı esas. Hı? Yaratılmışa seslenmek ve yardımını istemek iki şarta bağlı, bağlı bulunmaktadır. Yani şimdi hocam ya yani dua, <gülüyor> ibadet boyutunu geçtik. O Allah'a hasredilmesi gerekiyor. Onda bir ihtilafımız yok da. Bir de bunun mesele boyutu. Hani istem arzu boyutu var ya. Yani şimdi sen sadece Allah'tan istenir diyorsun. Yani şimdi... İşte sokakta kaldık, yanımızda da silah yok. Aslan saldırdı. Ya işte ey polis, ey asker gel bana yardım et, beni bu aslandan kurtar. Da savaş meydanındayız, cephanemiz bitti. İşte dedik ki arkadakilere ey ümmet gelin bize yardım edin. Hani yardımımıza koşun. Bizi şunların süngülerinden silahlarından kurtarın dedik. Ya bu da mı caiz değil? Şimdi onu bize ne yapacak, açıklayacak. Evet. Altıncı esas. Yaratılmışa seslenmek ve yardımın isteme iki şarta bağlı bulunmaktadır. Hayatta ve hazır olmak, güç yetirebilmek. Evet. Bir, hayatta olacak. Hayatta olması yetmiyor ama. Hazır olacak. Gayb olmayacak. Yani orada olacak. Yani ben buradayken o Amerika'da olmayacak. Ha, ama şimdi şey olur, uyduları olur, oradan füzeyi sevk eder, o ayrı. Evet. Başka bir de bunu yapmaya muktedir olacak. Aslana karşı karıncadan yardım dilenmez. Aslana karşı karıncadan yardım dilenmez. Evet, muktedir olacak yani. Ha. Bu iki şart aynı anda neyse mevcutsa hiç problem yok. İsteyebilirsin. Yani sen cenneti, sen cenneti bu iki şartı bir arada bulundurarak hiç kimseden isteyemez. Allah'ın rahmetini bu iki şartı bir arada bulundurarak hiç kimseden isteyemez. Yani bakın, bu öyle bir kuraldır ki mani ve cami. Ne demek bu? Bazen diyorum ben bunu. Bakın, İslam'ın kuralları mani ve cami. Ne demek? Mani, yani dışarıdan gelebilecek bütün ne? Sataşmalara, Açık bulmalara men yapar. Cami bütün kuralları da beraberinde içinde ne yapar? Barındırır, toplar. Siz bu kuralı ne yapamazsınız? Asla bir istisna ile ne yapamazsınız? Reddedemezsiniz. Geri çeviremezsiniz. Mümkün değil. Evet. Hayatta ve hazır bulunan, gücü yeten bir yaratılmışa yapılacak seslenme. Ya da yardım dileğiyle insan Allah'tan başkasına ibadet ediyor sayılmaz. Yanında hazır bulunan arkadaşından kendisine yardım etmesi için imdat dileyen kimsenin durumu buna misal teşkil eder. Allah Azze ve Celle Kasas suresi 15'e şöyle buyurur. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Evet. Ayeti kerimesinde İsrail oğullarından olan bir şahsın Musa Aleyhisselam'dan yardım istemesi ve Hacer Anamızın sende hayır varsa yardım et sözü de aynı konuya dair diğer misallerdir. Buna göre Allah'tan başkasına dua etmek şu üç durumda şirk kapsamında değerlendirilir. Ya hocam siz de her şeyi kapattınız. Öyle değil işte. Şimdi birileri Selif'in akidesini ne yapmak için? İnsanlara kötü göstermek için mesela ne derler? Siz şefaat inkar ediyorsunuz. Yalan. Yalan. Şefaati mutezile inkar eder. Mutezile'ye de bu konuda en büyük reddi kim yazmıştır? Selefi Salih. Yalan. Mesela mutezile kerameti de reddeder. Şimdi ne diyorlar? Siz şefaati de reddediyorsunuz, kerameti de reddediyorsunuz, Aleyhisselatu vesselamın kabrini ziyareti de reddediyorsunuz. Hepsi yalan. Külliye iftira. Şefaati reddeden yok. Biz Allah Resulü'nün şefaatine talibiz. Ama şefaatini Allah'tan istiyoruz. Fes'elullahe <gülüyor> li te mefulu. Müslüman isim. Şefaati kimden isteyin? Allah'tan. Allah'tan. Ama benim şefaatimi diyor. Yani biz Allah Resulü'nün şefaatine talibiz. Ah keşke olsa. Ama biz bunu kimden istiyoruz? Allah'tan istiyoruz. Kim demiş biz şefaati reddediyoruz? Yalan. E siz kerameti de karşısınız. Biz kerameti almaz olur muyuz? Baş tacı yaparız. Ama kerametten yola çıkarak bir insanın iyi olduğuna karar vermeyiz. Bizim için önemli olan o adamın sünnete bağlı olup olmamasıdır. Yoksa kerametin istidraç boyutu da vardır. Bir örnek anlatayım. Bazılarınız benden bunu duymuştur, bazılarınız duymamıştır. Biz kerameti insan dışkısında aramayız. Eskiden şu anki Adıyaman'daki seydanın... Bir evvelinde babası mıydı, kardeşim miydi bilmiyorum. Ha, babası mıydı? Ha. O dönemde henüz daha menzil çok da böyle imar edilmemiş, çok da inşa edilmemiş. Tuvalet kabinleri 2-3 taneymiş. Şimdi gruplar gidiyor. 2 bin, üç bin kişi aynı anda gidiyor. Türkiye'nin her yerinden bir otobüs, iki otobüs ne yapılıyor? Kaldırılıyor. Ha. Şimdi adam diyor ki anlatan ben ağzından duydum valla. Bizzat kendim duydum. Ya diyor, hoca diyor, her kabinin önünde diyor, en az yüz kişi var. Gelen küçük abdestini de yapıyor, büyük abdestini de yapıyor. Ya hoca diyor, bir gram koku olmaz mı? Miski amber kokuyor diyor, bu keramet değil de ne? İşte keramet. Kerameti nerede abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey keramet algılanabilir mi? O zaman Kırafah'da en büyük keramet sahibi? 3 milyon insan hacetin görüyor Mekke hiç kokmuyor seninkinde işte 3 milyon 5 bin insan var orada 3 milyon 4 milyon 5 milyon insan var Arafat'ta hiç de kokmuyor tertemiz miski amber maşallah ya bu maddi unsur maddi bir yerde su varsa he, bir yerde sifon varsa orada koku olmaz sen suyu sifonu kes bak oluyor mu olmuyor mu o zaman göstersin o kerameti o kerameti bunlar hikaye. Heh. Demek ki bizim için bizim için önemli olan husus heh. demin de söylediğim gibi arkadaşlar bir insanın bir insanın istikamet ehli olması. Yoksa keramet hikaye. E peygamberin kabrini ziyareti de siz engelliyorsunuz. Hayır. i̇bn Ömer ziyaret etmiş. Biz nasıl ziyaret etmeyeceğiz? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ha, diyor ki kuntu neheyukum an kubur fezuruhu feinnaha tzekurukum Ben diyor nehyetmiştim ama şimdi serbest bırakıyorum ziyaret edeyim Elbette kabri ziyaret edilmeye en layık insanlardan bir tanesi de kimdir Peygamberimiz Hazreti Ömer Ama biz şurada Medine'ye onun kabrini ziyaret maksadıyla yola çıkmıyoruz Biz Mescid-i Nebevi ziyaret maksadıyla yola çıkıyoruz Oraya gitmişken de assalatu Selam aleyke ya Rasulallah dediğin gibi, esselamu aleyke ya Rasulallah diyorsun, esselamu aleyke ya Be Eba Bekir diyorsun, esselamu aleyke ya Ömer diyorsun, bunda problem yok. Hiç problem yok bunda. Ama dediğim gibi işte karalama. Ne yapma? Karalama. Akideyi ne yapma? Zıt gösterme. Halbuki böyle bir şey yok. Evet şimdi kuralı bir daha oku. Buna göre, Allah'tan başkasına dua etmek, şu üç durumda şirk kapsamında değerlendirilmektedir. Bir. Bir. Yalnızca Allah'ın kudretinde olan bir şeyin yaratılmıştan istenmesi. Sadece Allah'ın kudretinde yani tabiri caizse, tabirin maruz yorun Allah'ın tekelinde olan bir iş. Başkasının bunu yapması ne değil? Mümkün değil. Bu işi sen eğer başkasından istersen, bu bir kere ne olur? Başta şirk olur. İkinci olarak, duanın, ibadetin mantığına ne olur? Ters olur. Evet. Bir, yalnızca Allah'ın kudretinde olan bir şeyin yaratılmıştan istenmesi. Mesela, kalplere hidayet etme, günahların bağışlanması, evlat bahşedilmesi, yağmurun yağdırılması ve benzeri istekler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah'ın izni olmaksızın Hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbine hidayet eder. Allah her şeyi bilendir. Tekabın suresi 11. ayet. Başka bir ayet ve günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Ali İmran 135. Başka bir ayet. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Zümer 53. 3. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar yani çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Nahit suresi 72. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Lokman 34. Evet. Ya, açık. 2. Ölüye dua edip, Ondan direkte bulunulması. Evet, ölüye dua etme. Bu şu anda gerçek dua olmuştur ümmet arasında. Dua'nın gerçeği bu olmuştur. Peki bunu kimden almıştır biliyor musunuz ümmet? Hint felsefesinden almıştır. Bu Şia ile elü Sünnet'e geçmiştir. Şia ile elü Sünnet'e. Peki elü Sünnet'e bunu Şia'dan geçiren kimdir? Sofiyun zümresi. Allah. Sofiler. Onun şeyli senin temyiz diyor ki Şia ve Sofiler kardeştir. Şia ve Sofiler kardeştir. Yine diyor ki Şia ve İtizal akidesi kardeştir. Dikkat edin Şiaların çoğu akidede nedir? Mutezili akideye sahiptir. Ama bu ledünni ya da batıni dediğimiz ilim çeşitlerine bakın bu hususlarla alakalı meselelere bakın Şia ile kimi? Sofileri bir görürsünüz. Kum şehrinde 20 bin küsür yatır var. Yirmi bin küsür, yirmi bin küsür. Sadece Kum şehrinde. Yirmi bin küsür ne var? Yatır var. İran'da Ve var. ibadetleri, ibadetleri tamamen o yatırların başında ne yapar? Kendini gösterir. Tavaftan tutun ada kadar. Allah Her şey var. Allah bana nasip etti. İmmatiplü ümreye gittim. O zaman Irak İran'la savaşıyordu. Skerbeladan geçtik. Aman Allah. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ben gözümle gördüm. Gözümle. Böyle bir şey olmaz. Mekke neymiş? Medine neymiş? Mekke'nin Mekke Medine'nin kutsallığı, Kerbela'nın kutsallığı yanında la şey. Hiçbir şey. Bütün bütün ölüler tabutla yedi kere tavaf ettiriliyor arkadaşlar mezarlıların etrafında. Bütün ölüler bütün ölüler istisnasız ben gözlerimle gördüm. O camideki o altınlar o camideki o akışlar ümmeti Muhammed'e dağıtılsa ümmeti Muhammed zengin olur. Yani bir demir yok üzerinde kurdele olmayan bir demir yok üzerinde kurdele çaput olmayan içeride yeri göremiyorsunuz atılan kağıtlardan, paralardan bunları ben gözümle gördüm. Ha, onların Küçükleri bizde var. Tabi bizde o kadar aşikar yapamıyorlar. Çünkü niye? Maturvi akidesi denilen bir olgu var. Buna engel. Buna ne? Engel. Hakikaten engel. Maturvi akidesi, uluhiyet ve rububiyeti hiçbir şirki ne yapmaz? Kabul etmez. sıfatta problemler olabilir. Ama uluhiyet ve rububiyeti arkadaşlar, hiçbir şirki ne yapmaz? Kabul etmez. Asla. Kat akella. Onu... Zorlayarak aşma faaliyetti. Şimdi gidirsiniz Eba-i Ben oraya. Diyanet'in koskoca levhayı astığını göreceksiniz oraya. Evet. Benim dediklerim aynen orada yazılıdır. Ben fotoğrafladım hatta. Evet. Hatta orada bir ibare vardı. Onu birileri özellikle silmişti. Taberayı yeniden değiştirdiler. <gülüyor> Hepsi yazıyor. E nereden almış bunu Diyanet? Herhalde Şeyhülsemin Temyeni kitabından almadı. Ya da bu kitaptan almadı. Bu vaka bu bilinen bir şey. Bu bilinen bir şey. Ama işte, dediğim gibi, kitaplarda kalan akide ile yaşayan akide arasında ne var? Fark var. Keşke kitaplardaki akide zihinlerinde olsa. Öyle Ama yapalım. aşılmış. O ya o da apayrı bir olay işte, o da apayrı bir olay. Ne şiş yansın, ne kebap yansın. Allah bile bir kavmi inzar etmeden ne yapıyor, helak etmiyor. İşte bak ben oraya koydum artık. Anlayana sivrisinek saz bir adam, Çin anlamayana da uzunluğu ayrı bir olay. O ayrı bir olay. ayrı bir olay. Ona gitmeden başka yapılması gereken şeyler var ama onları biz burada telaffuz edemeyiz. Evet. 2. Ölüye dua edip ondan direkte bulunulması. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ondan başka çağırıp durduklarınız bir çekirdek lifine bile sahip değillerdir. Eğer onları çağırsanız çağırışınızı işitmezler. Farazı işitseler bile size karşılık vermezler. Veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Ya bir de o var yani bakın bu şeyse müteyyimiy bu ayetin şu bölümüyle alakalı var ya. O kadar enteresan şeyler söylüyor ki bunlar öyle insanlardır ki diyor bu ümmeti Muhammed'i neye? İşte bu kabirlere ya da ölülere taptıranlar kıyamet gününde bunu reddederler. Kabulle etmezler. Çünkü niye? Aslında diyor bunun daha baştan yanlış olduğunu bilirler diyor. çünkü niye iş Allah'ın huzurunda olunca Allah'a karşı, aleyne, seni yaratan'a karşı ne söyleyemezsin? Yalan söyleyemezsin. O birinci tefsir. İkinci tefsir bu işe olanlar. Yani o ikinci tefsir. Evet. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan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 Ve bunların kendilerine ibadet ede gelmelerini, bildiklerini reddederler. Ahkâf suresi 5 Yukarıda da zikrettiğimiz gibi, bu ayetlerdeki men kelimesi, akıllı varlıklar için kullanılmaktadır. 3- yeah. Hazır bulunmayan üçüncü şahıslara, gayipteki birisine dua etmek. Sesleri tamamen kuşatan her şeyi işiten yalnızca Allah'tır Celle Celaluhu. Yaratıklar açısından gayip sayılan durumlarda sıkıntıda bulunan yardım edebilecek yalnız Allah'tır. Şimdi bu TGRT'nin bir filminde izlemiştim. Abdukadir Geylani ölmüş tabi. İşte aradan 100 yıl geçmiş ya da 200 yıl geçmiş bilemiyorum ne kadar. Şimdi aklımı değil, yıllar önce izlemiştim ben bunu. Ve sizin de izleyeniniz Tam vardı. Ondan sonra işte müritlerden bir tanesi bir yerde sıkışıyor. bir işte bunu harami yol kesen durduruyor. O da diyor ki ya Abdülkadir Geylani medet diyor. Kabirden bir sopa çıkıyor ta Bağdat'tan geliyor. Ha, o kafirin kafasına tokmak gibi iniyor. Kafir orada ölüyor. Bunu bizzat yani ben televizyonda film olarak izledim. Ha. Ha. Nasıl? De, değil mi? Evet TGT'de. Yani işte, işte <gülüyor> ama işte yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Siz bunu İmam Ebu Hanife'nin fıkıl Ekber adlı kitabında bulamazsınız. El-Vasiyye adlı kitabında bulamazsınız. el fıkıl Ebsat adlı kitabında bulamazsınız. El-Alim ve El-Müteallim adlı kitabında bulamazsınız. Risalet-u Osman el Betti adlı kitabında bulamazsınız. Yok. Yok bunlar yok. Peki Bunlar nereden çıkma? Ya bunlar fıkıh kitaplarından çıkma değil. Onu demek istiyorum ben size. Yani o fıkıh ekolün oluşturduğu hususlar değil bunlar. Bunlar birileri tarafından ortaya konmuş. İşte Şia'dan bize sokulmuş ama biraz daha ne yapılmış? Hafifletilmiş. Evet. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi sanıyorlar? Zuhruf 80. Başka bir ayette, 3 kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. 5 kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. İster bundan daha az, ister daha çok olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o onlarla beraberdir. Mücadele süresi 7. Ne insanoğlundan hiç kimse, ne de mahlukattan hiçbir şey, kulların, hepsinin seslerini duyamaz. Her kim, insanoğlundan herhangi birinin, kullarının, hepsinin seslerini duyduğunu söylerse, o bu sözüyle, Hristiyanların, şüphesiz Mesih İsa, Allah'ın oğludur. Tövbe 30. Sözlerine benzer bir söz, söylemiş olur. Allah, Onların bu sözlerinden ne kadar da yücedir. <gülüyor> evet. Kısaca bugün söyleyeceklerimiz bunlar inşallah. E, üç kaydı dedik ama zaman geçti. Önümüzdekiler. Böyle geçti. Subhanakallah evet. ve Eşe <gülüyor> <gülüyor>